Aleksandr Sergeyevich Pushkin 1829 Seferi Sırasında Erzurum'a Yolculuk Seslendiren Akın Altan 1. Moskova'dan Kaluga'ya, Belev'e ve Orel'e gittim. Böylece fazladan 200 vers yol aldım ama Yermalov'u gördüm buna karşılık. Yermalov, 1812'de Napolyon'la yapılan savaşlarda başarı göstermiş bir general. Hükümete karşı olduğu için 1817'de Kafkasya Kolordu Komutanlığı görevine atanarak Petersburg'dan uzaklaştırılmıştı. Kendisi Orel'de oturuyor. Çiftliği kentin yakınında bir yerde. Saat sekizde uğradığımda evde yoktu. Yermalov'un dindar bir ihtiyar olan babasının evinde bulunabileceğini, kapısının da kentli memurlardan başka herkese açık olduğunu arabacımdan öğrendim. Bir saat sonra yeniden uğradığımda,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 fakat Kursk meyhanesinde yenebilecek güzel bir yemeği, yolculuklarda önemsiz sayılmaz bu, gözden çıkardım. Kursk meyhanesinden daha ilgi çekici olmayan Harkoy Üniversitesi'ni ziyaret etmek konusunda da bir istek duymayıp, dost doğru Tiflis yolunu tuttum. Yollar Yelets'e kadar çok bozuktu. Tekerlekler Odesa çamurunu aratmayan bir çamura saplandı birkaç kez. 24 saatte topu topu 50 vers yol aldığımız günler oldu. Sonunda Voronei bozkırlarına ulaşarak geniş, yemyeşil bir ovada hızla ilerlemeye başladık. Nova Cerkeska'da, benim gibi lise giden Kont Puşkin'e rastladım. Puşkin, Kafkasya'da görevli küçük kardeşinden böyle şakacı bir dille söz ediyor. Birlikte yolculuğa karar verdik. Avrupa'dan Asya'ya geçiş saatten saate belli oluyor. Yeten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor.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 Mitolojide bir kadın büyücü. Stavropol'e gelince beni dokuz yıl önce büyüleyen bulutları gördüm yine. Orada, aynı yerde göğün enginlerindeydiler. Kafkas sıra dağlarının karlı doruklarıydı bunlar. Georgiyevsk'den geçerken içmelere uğradım. Büyük değişiklikler olmuştu. Benim zamanımda banyolar derme çatma kulübelerdeydi. Hiç insan eli değmemiş kaynaklar kayalardan fışkırır,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 İngilizce, İrlandalı şair Charles Wolfe'un bir şiirinden. Dinlenen bir savaşçı gibi, Cenk giysisi içinde. Kanı'ya yerleştirdiler. Konuklardan biri merhumun tüfeğini aldı. Barutunu üfledikten sonra cesedin yanına koydu. Kanı hareket etti. Konuklar da onun arkasında yürüdüler. Ölüyü köyün 30 vers uzağına, dağlara gömeceklerdi. Ne yazık ki,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 Kayalar oyulmuş, parçalanmıştı. Ben yürüyerek ilerliyor, doğanın bu ürkütücü güzelliği karşısında büyülenmiş gibi sık sık duraklıyordum. Hava kapanıktı. Bulutlar dağların kararan doruklarına biriktikçe birikiyordu. Kont Bushkin ve Şernival tereke bakarak İmatra'yı anımsıyor, kuzeyde uğulduyan ırmağa, Rus şairi Derjavin'den bir dize, üstün tutuyorlardı. Fakat bu büyüleyici güzelliği hiçbir şeyle karşılaştıracak durumda değildim ben.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 Ve keçi derisinden tulumlarla içtiğimiz şarap ne kadar hoştu. Burada Kafkas tutsağının, Puşkin'in ilk gençlik yapıtlarından biri, kirlenmiş, yıpranmış bir kopyası geçti elime. Onu büyük bir zevkle okuduğumuzu gizlemeyeceğim. Eksikleri olan bir şiir bu. Acemice yazılmış. Fakat şair birçok şeyin farkına varmış ve iştenlikle yazmış bunları. Ertesi sabah yola koyulduk. Türk tutsaklar yol yapımında çalışıyorlardı.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 Yanlış olarak Hazer kapıları diye adlandırılan Kafkas kapıları buradaymış. Geçit o zamanlar demir kirişli, ağaç kapılarla kapalıymış gerçekten de. Plinius, bu kapıların arkasında Diriodoris nehrinin aktığını söylüyor. Barbarların saldırısına karşı koymak için bir de kale kurulmuş burada vesaire. Kont I. Potoski'nin gezi notlarına bir göz atın. İspanyol romanları kadar ilgi çekici bulacaksınız. ''Daryal'dan Kazbek'e doğru hareket ettik.'' Troitski kapılarını gördük burada. Barutla patlatılarak kayalarda oluşturulan bir kemer. Bir zamanlar altından bir yol geçiyormuş. Yatağını sık sık değiştirerek terek akıyor şimdi. Kazbek'e varmadan azgın derenin yakınından geçtik. Şiddetli yağmurlar yağınca korkunç seller geliyormuş bu çukurdan. Biz geçerken kupkuruydu, azgınlığı adındaydı sadece. Kazbek köyü Kazbek dağının eteğindedir ve Prens Kazbek'in malıdır. Frans 45 yaşlarında bir adam. Boyu, Sezar'ın dönemi, fligelmanlarından, örnek askerlerinden de uzun. Duhan'da bulduk kendisini. Gürcü meyhanelerine Duhan deniyor. Bizim Rus meyhanelerinden daha kötü, daha pasaklı yerler. Duvarda göbekli, dört ayağına açmış, öküz derisinden bir tulum asılıydı. Bizim dev tulumdan cihir, bir Kafkas şarabı. Çekerek,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 Kobi Karakolu, Krekoskova Dağı'nın eteklerindeydi. Bu dağa da aşmak zorundaydık. Geceyi karakolda geçirmeye karar vererek dağa nasıl geçeceğimizi düşünmeye koyulduk. Arabaları bırakarak kazak atlarına mı binmeli, yoksa Osetinlerden Kaan'ı mı kiralamalıydık? Ben, ne olur ne olmaz diye, buraların yönetmeni Bay ve bütün kafilenin ağzından bir dilekçe yazdım. Arabalar gelene kadar yatmaya çekildik. Ertesi gün saat 12 sularında gürültüler, haykırışlar işittik ve olağanüstü bir görünümle karşılaştık. Yarı çıplak bir osetin kalabalığın sürdüğü 18 çift genç, lagar öküz, dostum oğunun hafif benedik kaleskasını güçlükle sürüklüyordu. Bunu görünce hemen kararımı verdim. Ağır Petersburg kaleskamı gerisin geri, Vladi Kafkas'a göndererek Tiflis'e atla gidecektim. Kont Puşkin buna yanaşmadı. Bin türlü ıvır dolu, Bidiçkasını bir öküz sürüsüne çektirerek dağa tantanayla geçmeyi yeğledi. Ayrıldık. Ben yolları gözden geçiren Ogarev'le birlikte hareket ettim. Yol, 1827 Haziran'ında oluşan bir toprak çöküntüsü boyunca ilerliyordu. Bu gibi kayşalar genel olarak yedi yılda bir oluyor. Muazzam bir yığın çökerek bir vers boyunca geçide saçılmış ve tereki tıkamış.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 Gut Dağı'nın tepesine vardığımızda, tehlikeli bir yolun döne döne indiği üç verslik bir uçurumun dibinde minyatürleşen Kayşaur Ovası, dört bir yanına saçılmış kayalıklar, bahçeler ve gümüş şerit gibi kıvrıla kıvrıla akıp giden Aragva deresi gözlerinizin önüne seriliyor. Obaya indik. Duru gökyüzünde yeni ay göründü. Sessiz, ılık bir akşam meltemi esiyordu. Geceyi Aragva kıyısında Bay Yevin evinde geçirdim. Ertesi gün konuksever ev sahibine veda ederek daha ötelere gitmek üzere yeniden yola koyuldum. Artık Gürcistan'daydım. İnsanı ürküten dağ geçitlerinin ve müthiş terekin yerini Şen Aragva'nın suladığı ışıklı ovalar aldı. Çıplak kayalar yerine yeşil dağlar, meyve ağaçları görüyordum çevremde. Sık sık gördüğüm su kemerleri buralıların ileri bir uygarlık düzeyine sahip olduğunu gösteriyor. Hele bir tanesinin optik düzeni şaşkına çevirdi beni.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 Arabaya alışık olmayan genç Asyalı onu sığınaktan çok bir tuzak gibi gördüğü için böyle davranmıştır. Ana Nur'a hiç yorulmadan ulaştım. Atlarım gelmemişti daha. Duş etkentine topu topu on verslik bir yol kaldığını öğrenince yine yayan yapıldak yola düştüm. Fakat yolun daha saracağını bilmiyordum. Bu on verst, yirmi vers de bedeldi doğrusu. Akşam gelip çattı. Durmadan yükseliyordum. Yol belliydi.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 Kılavuzum da Gürcü konukseverliğini zedeleyen gözlülüğünden ötürü kabaca paylandıktan sonra abazını alıp gitti. Kazandığı mutkudan sonra yorgun bir savaşçı gibi uykuya dalacağımı umarak kendimi divana attım. Ne gezer. Çakallardan daha tehlikeli varlıklar olan pirelerin saldırısına uğrayınca bütün gece gözümü kırpmak nasip olmadı. Sabahleyin adamım geldi. Kont Puşkinin öküzler üzerinde karlı dağları aşarak duş ete selametle ulaştığını bildirdi. Bir an önce yola koyulmalıydım. Kont Puşkin'le al gelip yolculuğu birlikte sürdürmeyi önerdiler. Duşetten ayrılırken tatlı bir duygu vardı içimde. Geceyi Tiplis'te geçirecektim çünkü. Yolları sızdı. Fakat yine de çok güzel, çok hoştu. Gort Siskal'den birkaç vers de Roma seferlerinden kalma eski bir köprünün üzerinden Kura nehrini geçtik. Atlarımızı tırısa, arada bir de dört nola kaldırarak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 Güzel bir Gürçü kızı. Yanakları tifli samanlarında yıkanıp çıkan bütün kızlar gibi al al olmuş. Lalla La Rock. Öte yandan Gürçü koca arılarından daha çirkin bir varlık düşünemezsiniz. Cadıdan farkları yok. İranlı beni kaplıcanın içine soktu. Kurşuni, kızgın kaynak kayadan oyulmuş derin bir havuza akıp gidiyordu. Ömrüm boyunca ne Rusya'da ne de Türkiye'de Çift İspanyollarından daha güzeline rastlamadım. Şimdi o günü ayrıntılı olarak anlatayım. Hamamcı, Tatar bir tellakın eline teslim etti beni. Adamın burunsuz olduğunu itiraf etmek zorundayım. Fakat bu durum, işin ustası olmasına hiç de engel değildi. Hasan, burunsuz Tatar'ın adı Hasan'dı, ilk iş olarak sıcak taşlığa yatırdı beni. Sonra kollarımı, bacaklarımı kırıp bükmeye, gövdemi yumruklamaya başladı. En ufak bir acı işin bir yana, Şaşılacak şey, gitgide kuş gibi hafifliyordum. Asyalı tellaklar arasında bir coşarak omuzlarınıza sıçrar, kalçalarınızın üzerinde gezinir, sırtınızda zıp zıp zıplarlar. Fransızca, pek de iyi ederler. Sonra derin bir keseyle beni adam akıllı ovdu. Sıcak suyu çarpa çarpa, bol sabunlu keten bir lifle yıkamaya başladı. Harika bir şey. Kızgın sabun köpükleri hava gibi her yanınızı sarıyor. Not. Deri kese ve keten lif, Rus banyosuna kesin kes girmeli. Ervapları bu yeniliğe minnettar kalacaklardır. Liften sonra Hasan beni havuza soktu. Yıkanma töreni de böylece sona ermiş oldu. Tiflis'te Raveski'yi bulacağımı umuyordum. Fakat alayının sepere katıldığını öğrenince, orduya katılmak için Kont Paskeviç'ten izin istemeye karar verdim. Tiflis'te iki hafta kadar kalıp kentin sosyetesiyle tanıştım.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 Tatlı şarap fıçısında boğulan batsız Clarence gibi kahetin şarabına düşüp boğulmuş. George Clarence, İngiltere kralı 4. Edward'ın küçük kardeşi. Ağabeyi onu ölüme mahkum etmiş, fakat bunun biçimini seçmekte onu serbest bırakmıştı. Clarence, şarap fıçısında boğulmayı yeyledi. tiplisi kayalıklı dağlar kuşatmış. Yanından da Kura Nehri akıyor. Bütün rüzgarları tutan bu dağlar,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 ile tedavi ediyorlar bu hastalığı. Hava sıcak olduğu için cıva kullanılması sakıncalı değilmiş. Hekimler hiç çekinmeden cıva içiriyorlar hastalarına. General Sipyagin'in ölümünü Petersburg'dan getirdiği özel hekimin cıva kullanmaktan çekinmesiyle açıklıyorlar. Tiflis hummasının Kırım ve Moldova hummasından farkı yok. Tedavisi de aynı. Halk Kura Nehri'nin suyunu içiyor. Bulanık fakat hoş bir su.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 Böyle yemeğini Alman kolonisinde yedik. İçtiğimiz biranın tadı çok kötüydü. Berbat bir yemeğe bir sürü para ödedik. Benim lokantamın yemekleri de hem çok kötü hem çok pahalı.'' Önlü yemek meraklısı General Strakalov bir gün yemeğe çağırdı beni. Yemekler rütbeye göre dağılıyordu ve sofrada General Apolet'li İngiliz subayları vardı işin kötüsü. Uşakların çabalarıyla sofradan aç karnına kalktım. Tiflisli yemek meraklısının canı cehenneme.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 İki öküz koşulu bir kağını Sarp yolda yokuş yukarı ilerliyordu. Birkaç gürcü vardı arabanın çevresinde. ''Nereden geliyorsunuz?'' diye sordum. ''Tahran'dan'' dediler. ''Ne götürüyorsunuz?'' ''Gribeyodovu.'' İran'da öldürülen Gribeyodov'un Tiplis'e götürülen cesediydi bu. Alexander Sergeyevich Gribeyodov, 1795-1829, ''Akıldan Bela'' adlı ünlü oyunuyla Rus tiyatrosuna büyük katkıda bulunan oyun yazarı.'' Gribi Edoğul'a bir daha karşılaşacağımız aklıma gelmezdi. Son olarak, İran hareketinden önce geçen yıl Petersburg'da görüşmüştük. Kaygılıydı. Tuhaf bir önsezi vardı içinde. Onu yatıştırmak istediğimde, Fransızca, ''Siz bu adamları bilemezsiniz. Göreceksiniz ki iş bıçağa dökülecek.'' demişti bana. Şah ölür ölmez, 70 oğlu arasındaki anlaşmazlığın bir katlihama yol açacağını düşünüyordu. Yaşlı Şah, hala sağdı,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 Onlar da bir toplulukta Griboyadev'in yeteneklerinden söz ettiklerinde, herkesin yüzünde bir güvensizlik gülümsemesi, o aptalca, o dayanılmaz gülümseyiş belirdi. İnsanlar, ün karşısında eğilirler sadece. İşlerinde herhangi bir atış bölümüne kumanda etmemiş ikinci bir Napolyon ya da Moskova Telgraf'ta tek satırı yayınlanmamış ikinci bir Descartes bulunabileceğini kabul etmezler. Bizdeki bu ün tapınıcılığının nedeni,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 Dağı aşıp, ağaçlı bir ovaya inerken yolu keserek, akan bir maden suyu kaynağı gördüm. Erivan'dan Ahıska'ya giden Ermeni papazla karşılaştım burada. Erivan'da ne var ne yok diye sordum. Erivan'da veba salgını var diye karşılık verdi. Ahıska'dan ne haber? Ahıska'da veba salgını var diye karşılık verdim. Bu sevimli haberleri değiş tokuş ederek ayrıldık. Bereketli tarlalar, çiçekli çayırlar arasından gidiyordum. Ekinler büyümüş...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 Sonunda boyun bağımdan içeri soğuk soğuk suların sızdığını hissettim. Az sonra da eliklerime kadar ıslanmıştım artık. Kapkara bir geceydi. Kılavuz kazak önden gidiyordu. Dağlara sarmaya başladık. Bu sırada yağmur dindi, bulutlar dağıldı. Gümriye 10 verst kalmıştı. Başıboş esen rüzgar 10 dakikayı içinde tamamen kuruttu beni. Sıtmadan kurtulacağımı sanmıyordum artık. Gümriye gece yarısına doğru vardık. Kazak doğruca karakola götürdü beni. Koğuşun önünde durduk. Hemen içeri attım kendimi. On iki kazak yan yana dizilmiş uyuyordu burada. Yer açtılar. Yamçımı serdim. Yorgunluktan bitkin bir halde yığıldım. O gece 75 beş çok yol almıştım. Ölü gibi uyuyup kalmışım. Kazaklar beni şapak sökerken uyandırdılar. Aklıma ilkin sıtmaya tutulup tutulmadığım düşüncesi geldi. Fakat tanrıya şükürler olsun çivi gibiydim. Hastalık şöyle dursun yorgunluğum bile uçup gitmişti. Koğuştan taze sabah havasına çıktım. Güneş doğuyordu. Dupluru gökyüzünde iki başlığı karlı bir dağ parlıyordu. Gelinirken, ''Ne dağı bu?'' diye sordum. ''Ararat'' dediler. ''Ağrı dağ'a.'' Seslerin etkisi ne kadar güçlü. Var gücümle baktım bu efsanevi dağa. Yenilenme ve yaşam ümidiyle onun doruğuna yanaşan Nuh'un gemisini, biri idamın öteki barışın simgeleri olarak uçup gelen kuzgunla güvercini gördüm.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 Ve atını dört nala kaldırdı. İçimde kaygının acısını duyarak onun ardı sıra gidiyordum ben de. Yazgım orada belli olacaktı. Ordugahın yerini, orduya hala yetişebilme umudunun olup olmadığını orada öğrenecektim. Bu sırada, gökte bulutlarla kaplanmış, yağmur yeniden başlamıştı. Fakat umurumda değildi benim. Karsa vardık. Kente yaklaşırken bir Rus trampetini duydum. Kalk borusu çalıyordu. Nöbetçi Kimlik belgemi alıp komutana götürdü. Yağmur altında yarım saat bekledim. Neden sonra geçmeme izin verildi. Kılavuzuma, beni hemen bir hamama götürmesini emrettim. Dik, eğri büyülü sokaklardan geçtik. Kötü Türk kaldırımlarında atların ayağı sürçüyordu. Harap bir evin önünde durduk. Hamam burasıymış. Türk, attan nip kapıyı çalmaya başladı. Ses veren olmadı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu üstüme.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 ev sahibinin 17 yaşlarında biri olan olan kardeşi geldi bu sırada. İki kardeş de Tiflis'te bulunmuş, birkaç ay oturmuşlardı orada. Ordunun bir gün önce Kar'dan ayrıldığını, ordugâhın 25 vers öteye kurulduğunu öğrendim. İçim rahatladı. Koca az sonra soğanlı bir koyun yahnısı getirdi. Aşçılık sanatının ulaşabileceği en yüksek noktaydı bu. Uyumak üzere aynı odada hepimiz bir yana uzandık. Ben sönmek üzere olan ateşin karşısında yatıyordum. Ertesi gün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 Bataklık yerleri doldurulmuş, döşenmişti. Derecikler üzerine taş köpükler kurulmuştu. Arazi gittikçe yükseliyor, soğanlı, eski toros, sıradağlarının ilk tepeleri görülmeye başlıyordu. İki saat kadar geçti. Bir yamacı tırmanırken ansızın bizim ordugahı gördüm. Kars çayının kıyısına yerleşmişti. Birkaç dakika sonra da için çadırındaydım. 3. Tam zamanında gelmişim. Aynı gün 13 Haziran orduya ilerleme emri verildi. Reyevski de öğle yemeğini yerken genç generalleri dinledim. Verdikleri hareket emrini irdeliyorlardı. General Burtsov, Büyük Erzurum yolunun solundan ilerleyerek Türk ordugahına cepheden saldıracak, bu arada ordunun geri kalanı sağdan dolaşıp düşmanı kuşatmaya çalışacaktı. Saat beşte hareket ettik. Ben Nijegorod-Dragon alayına verilmiştim. ''Birkaç yıldır görüşemediğimiz Rayevski ile söyleşerek ilerliyorduk.'' Gece bastırdı. Ordu bir ova da konakladı. Burada Kont Paskeviç'e takdim edilmek şerefine ulaştım. Kont, açık ordugah ateşinin karşısında oturuyordu. Kurmayları da çevresindeydi. Neşeliydi. Güler yüzle karşıladı beni. Savaş sanatına yabancı bir kimse olarak seferin yazgısının o sırada belirleneceğinden kuşkum yoktu. ''Bizim Volhovski de oradaydı.''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 ''Hüzün verici bir görünümü vardı doğanın. Hava soğuktu. Dağlar kederli çamlarla örtülüydü. Dere yatakları çukurlar karla doluydu. Ve Ermeni toprağı. Dostum vavji. Bütün yıl. Buzla örtülü değil.'' Horatius. Yemeği henüz bitirmiş dinlenirken tüpek sesleri duyuldu. Rayevski bir haberci gönderdi. Türkler öncü müfrezemize ateş açmış. Yabancısı olduğum bu tabloyu seyretmek için Semişev ile birlikte yola çıktım. Yolda yaralı bir kaza rastladık. Eğerin üzerinde sallanarak oturuyordu. Sararmıştı ve kan içindeydi. İki kazak destek oluyorlardı ona. Semişev, çok Türk var mı? diye sordu. İçlerinden biri, domuz sürüsü gibi saldırıyorlar efendimiz, diye karşılık verdi. Boğazı geçince çarpışmayı gördüm. İki yüz kadar kazak,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 Türkler bunu görünce, başı kesilmiş çıplak bir kazak cesedini dağda bırakarak bir anda gözden yetip gittiler. Kestikleri kafaları İstanbul'a gönderiyorlarmış. Ellerini kana batırıp sancaklarına basıyorlarmış. Tüpek sesleri kesildi. Ordunun yoldaşı Kartallar, dağa doğru süzülerek av kollamaya başladılar. Bu sırada, bir generaller ve subaylar kalabalığı göründü. Kont Paskeviç geldi ve Türklerin ardına çekildiği dağa doğru at sürdü. Türkleri,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 Ordugah yaşamı çok hoşuma gidiyordu. Sabahleyin bir top ile uyanıyorduk. Çadırda uyumak sağlığa çok yararlı. Öğlen yemeklerinde Asya şaşlığı yiyor, koyun şiş kebabı, Toros karlarında soğutulmuş İngiliz birası ve şampanya içiyorduk. Çok değişik bir sosyetemiz vardı. Müslüman alaylarının beyleri, General Rayevski'nin çadırında toplanır, çevirmen yardımıyla sohbet edilirdi. Ordumuzda, Rus uyruklu Trans-Kafkasya bölgelerinin ve henüz ele geçirilmiş toprakların ahalisinden kimseler de vardı. Bunların arasında doğuda şeytana taptıklarına inanılan Yezidiler çok ilgimi çekiyordu. 300 kadar Yezidi ailesi ararat teteklerinde yaşıyordu. Bunlar, Rus hükümdarının egemenliğini kabul etmişlerdi. Başkanları kara kalpaklı, kırmızı kaftanlı, çirkin bir adamdı. Ara sıra tüm atlı birliklerinin komutanı General Rayeski'nin çadırına gelirdi selam vererek. Yezidilerin inançları üstüne söylenenlerin doğruluk derecesini öğrenmeye çalıştım. Yezidi başkanı, şeytana tapmak diye bir şeyin asla astarı olmadığını söyledi. Onlar da Tanrı'nın birliğine inanıyorlarmış. Fakat şeytanın ilençlenmesini de doğrulamıyor, yakışıksız buluyorlarmış. Tanrı'nın merhametine sınır konulamayacağına göre, bugün mutsuz olan şeytan yarın bağışlanabilirmiş. Bu açıklamayı yeterli buldum. Yezidilerin şeytana tapmayışlarına sevindim.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 Ne yana gideceğimi bilemeden öylece tek başıma kala kalmıştım. Atımı dehledim. Kendi haline bıraktım. Yolda karşılaştığım General Burtsov sol kanada çağırdı beni. Sol kanatta ne ola ki diye düşünerek biraz daha ilerledim. Topları yerleştiren General Muravyev'i gördüm. Az sonra Türk deli başları ortaya çıktı. Vadide döne döne bizim kazaklarla karşılıklı ateşe başladılar. Bu sırada düşmanın kalabalık bir piyade birliği dere yatağından ilerliyordu. General Muravyev Ateş komutu verdi. Mermi, kalabalığın tam ortasına düşmüştü. Türkler kıyılara kaçışıp tümseklerin arkasında gözden yittiler. Kont Paskaviç'i gördüm bu sırada. Kurmayın çevresindeydi. Bizden derin bir hendekle ayrılan Türkler, ordumuzu kuşatmaya başlamışlardı. Kont, gidip hendeyi incelemesi için Puşçin'i görevlendirdi. Puşçin, dört nala uzaklaştı. Onun saldırıya geçtiğini sanan Türkler, yaylım ateşine başladılar.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 Türkler yolun iki kıyısındaki hendeklere sığınıyorlardı. Ateş etmiyorlar ya da en azından kulaklarımızın dibinden kurşunlar vızıldayarak geçmiyordu artık. Hızlı ve güçlü atlara sahip Tatar alayları en önde gidiyordu. Benim atım da dizginle ağzına kıstırmış uçarcasına ilerliyordu. Onu güçlükle yavaşlatabildim. Yolda yanlamasına uzanmış yatan genç bir Türk'ün cesedi önünde durdum. On sekiz yaşlarında bir delikanlıydı bu.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 Salvatora Rosa'ya yaraşır bir tabloyu aydınlatıyor, karanlıkta bir dere diyordu. Bu sırada Kont'a, köyde barut stoklarının gizlendiği, her an bir patlama tehlikesi bulunduğu haberi geldi. Kont, kurmayıyla birlikte damdan ayrıldı. Gecelediğimiz yerden 30 vers ötedeki ordugahımıza hareket ettik. Süvari müfrezeleri yolları tutmuştu. Yerimize henüz varmıştık ki, sanki bir gök taşı düşmüşçesine gökyüzü boydan boya aydınlandı, ve boğuk bir patlama sesi işittik. 15 dakika önce damında durduğumuz ev havaya uçmuştu. Barut stoğu varmış içinde. Savrulan taşlar birkaç kaza ezmişti. İşte o sırada görebildiklerim bunlar oldu. Akşamüstü aynı gün Erzurum Ser askerinin de bir çarpışmada bozguna uğratıldığını öğrendim. Serasker asker 30 bin kişilik bir orduyla Hakkı Paşa'ya katılmaya geliyormuş. Yenilince Erzurum'a kaçmış. Ordusu Soğanlı bölgesinde dağılmış, topları ile geçirilmiş. Hakkı Paşa da böylece teke düşürülmüştü. Kont Paskevich toparlanma fırsatı vermedi ona. 4. Ordu, ertesi gün saat beşte uyandı ve ilerleme buyruğu aldı. Çadırdan çıktığımda, herkesten önce kalkmış olan Kont Paskeviç ile karşılaştım. Beni gördü ve aramızda şu konuşma geçti. Fransızca, dünden beri yoruldunuz mu? Bir parça Kont Hazretleri.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 Dizgini elimin uzanabileceği bir yere doladım. Hareket emrini beklerken hafif hafif kestiriyordum. On beş dakika sonra uyandırdılar. Harekete geçilmişti. Birlikler bir yandan Türk ordugahının üstüne yürürken atlılar da düşmanı kovalamaya hazırlanıyordu. Ben Nijegorod otalayıyla gidiyordum. Fakat atım topalladığı için geri kaldım. Bir hafif atlı alayı yanımdan geçip gitti. Sonra üst topla birlikte Wolhovski gelip geçti.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 Dileğim üzerine, Rayevski onun getirilmesini emretti. Uzun boylu, oldukça şişman bir köylüydü bu. Kalkık burunlu, buruşuk, ablak suratlıydı. Onu hekimle birlikte gözden geçirdik. Köylünün kadın gibi göğüsleri, gelişmemiş er bezleri ve küçük, çocukça bir organı vardı. İyidiş edilip edilmediğini sorduk ona. ''Beni tanrı iyidiş etmiş.'' diye karşılık verdi. Türkçe'de böyle bir sözcük bulunmadığından Hünsa sözcüğüyle karıştırılmış olabilir. Hippokrates'in de bildiği bu hastalığa, Göçebe Tatarlar ve Türkler arasında sık sık karşılaşıldığını gezginler belirtirler. Bu sahte Hermafroditoslara, Türkler "hos" diyorlar. Hunsa. Ordumuz bir gün önce ele geçirilen Türk ordugahı bölgesindeydi. Kont Paskeviç'in çadırıyla Kazaklara tutsak düşen Türk paşasının yeşil çadırı yan yanaydı.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 Dinlenmeyi umarken iş başka türlü çıktı. Atlılar, hareket etmeden önce ordugahımıza gelen dağlı Ermeniler, üç gün önce hayvanlarını sürüp götüren Türklere karşı bizden yardım istediler. Onların isteklerini iyice anlayamayan Albayan Rep, dağlarda Türk müfrezeleri bulunduğunu sandı. Hafif atlı alayından bir bölük alarak, Rayevski'ye dağlarda 3000 bin Türk olduğunu bildirerek tozu dumana katıp gitti. Rayevski de ne olur ne olmaz diye onun arkasından yola koyuldu. Kendimi Nicegorod bağlı saydığından ben de Ermenileri kurtarmak için büyük bir kederle atımı sürdüm. Yirmi vers sonra bir köye vardık. Geride kalan birkaç hafif atlı eri kılıçlarını çekmiş patır kütür koşarak tavuk kovalıyorlardı. Burada köylülerden biri meselenin birkaç gün önce Türklerin sürüp götürdüğü 3000 bin sığırla ilgili olduğunu Rayevski'ye anlattı ve iki günlük bir kovalamadan sonra onlara kolayca yetişebileceğimizi bildirdi.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 Kont bu sırada Erzurum seferinin haberini verdi. Akşamüstü saat beşte de ordu yola çıkmıştı bile. 26 Haziran'da Erzurum'un vers ötesindeki dağlardaydık. Bu dağlara Aktaş deniliyor. Kireçli dağlar. Rüzgar estikçe beyaz, yakıcı bir toz doluyordu gözlerimize. Dağların insanı hüzünlendiren bir görünüşü vardı. Fakat Erzurum'un yakınlığı ve seferin başarıyla sonuçlanacağına olan inancımız bizi avutuyordu.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 26 Haziran sabahı ordugahımıza Erzurum mahalisinin ve ser askerin delegeleri geldi. Gün görüşmelerle geçti. Delegeler akşam saat 5'te Erzurum'a döndüler. Asya dillerini ve geleneklerini iyi bilen General Prens Bekoviç de onlarla gitti. Ertesi gün ordumuz ilerlemeye başladı. Erzurum'un doğusunda Top Dağı tepesinde bir Türk bataryası vardı. Alaylar Türk tüfeklerine bandomuzu kayla karşılık vererek bataryanın üstüne yürüdüler.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 Duman yükseldi ve Top Dağı'na doğru gülleler uçmaya başladı. Bunlardan birkaç tanesi de Kont Paskeviç'in başının üstünden geçti. Kont bana dönerek Fransızca ''Görüyor musunuz Türkleri?'' dedi. Aynı anda dünden beri kentte görüşmeler yapan Prens Bekoviç, nala Top Dağı'na geldi. Ser ve halkın kenti teslim etmeye çoktan razı olduklarını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 Alaylarımız Erzurum üzerine yürüdü ve 27 Haziran günü Poltava Savaşı'nın yıl dönümünde akşam saat 6'da Rus bayrağı Erzurum Kalesi'nde dalgalanıyordu. Rayefki ile birlikte kente hareket ettik. Görülecek manzaraydı doğrusu. Türkler evlerinin düz damlarına çıkmış, asık suratlarla bizi seyrediyorlardı. Ermeniler gürültülü bir kalabalık halinde sokaklarda birikmişlerdi. Çocukları istahroz çıkararak ve hiç durmadan...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 Bu delikanlının derviş, yani kardeşim olduğunu söylediler. Galipleri selamlamaya gelmiş. Oradan zorla uzaklaştırıldı. 5. Yanlış olarak Arzerum, Erzurum, Erzron diye adlandırılan Erzurum, aşağı yukarı 415 yılı sıralarında 2. Peodosya zamanında kurulmuş ve Peodosipol diye adlandırılmıştı.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 Ama Erzurum'muz öyle mi ya, Bizim dağlı, çok yollu kentimiz, Kapılmadık bir zevku sapaya, Yüz vermedik isyan şarabına, Günah yolundan gitmedik, gitmeyiz, İnanç sahibiyiz, oruç tutarız, Kutsal sulardır doyuran bizi, Düşman üstünde rüzgar gibi, Uçup gider atlılarımız, Girilmez haremlerimize, Serttir harem ağlarımız, Kadınlar rahatça oturur içeride. Yeniçeri'nin oğlu uydurma bir attır. Bu şiiri Puşkin yazmıştır. Serasker Sarayı'nda haremin bulunduğu odalarda kılıyordum. Bütün gün sayısız koridorlardan geçerek odadan odaya, damdan dama, merdivenden merdivene dolaşıp duruyordum. Saray talana uğramış gibiydi. Kaçabileceğini uman Serasker dışarı çıkarabildiği her şeyi çıkarmıştı. Divanlar cas-cavlak kalmış, halılar kaldırılmıştı. Kentte dolaşırken beni yanlarına çağıran Türkler çıkarıp dillerini gösteriyorlardı. Bütün frenkleri hekim sanıyorlar. Bu iş canımı sıkmaya başlamıştı artık. Ben de onlara aynı şekilde karşılık vermeye başladım. Akşam saatlerini akıllı, sevimli Suhuroko'la birlikte geçiriyorduk. Ortak kaygılarımız bizi birbirimize yaklaştırmıştı. Bir zamanlar tutkuyla ve başarıyla geliştiği edebiyat çalışmalarından... Tarih incelemelerinden söz ediyordu bana. İsteklerinin, dileklerinin sınırlılığı gerçekten de dokunaklı. Çalışmalarını sonuçlandırmazsa çok yazık olur. Serasker sarayı kıpır kıpır kaynıyordu. Bir zamanlar asık suratlı paşanın, karısı ve iç oğlanları arasında sessizce çubuğunu tüttürdüğü bu yerde, şimdi galip komutan oturuyor, generallerinden utku raporları alıyor, paşalıklar dağıtıyor, yeni romanlardan söz ediyordu. Muş Paşası,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 10.000 kişilik bir ordunun işgali altında olduğu halde ahalisinden hiç kimsenin askerlerden şikayete gelmediği Müslüman kentindeki dirlik düzenlikten söz ederken, kontun aklına Osman Paşa'nın haremi geldi ve Bay Abramovic'e paşanın evine uğrayarak karılarının ne durumda olduğunu öğrenip gelmesini emretti. Ben de Bay A'ya eşlik etmek için izin aldım. Yola çıktık. Bay A çevirmen olarak bir Rus subayı almıştı yanına. Çok ilginç bir serüveni vardı bu subayın.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 Buraya Osman Paşa'nın karılarıyla konuşmaya geldiğini, bir dertleri olup olmadığını kendi ağızlarından duymak için görevlendirildiğini kesinlikle bildirdi. İran tutsa bunları çevirir çevirmez yaşlı adam dilini öfkeyle çapırdattı. Arzumuzu hiçbir şekilde yerine getiremeyeceğini, yoksa paşa döndüğünde böyle bir şey duyacak olursa onun da haremdeki bütün uşaklarından boynunu vurduracağını söyledi. İçlerinde harem ağası bulunmayan uşaklar da ihtiyarın sözlerini onayladılar. Fakat Bay A. Nuh diyor, peygamber demiyordu. Adamlara, siz paşanızdan korkuyorsanız, ben de kendi ser askerimden korkuyorum. Onun emirlerine nasıl karşı gelebilirim, dedi. Yapacak şey yoktu. İki cılız fıskıyenin şapırdadığı bir bahçeden geçirdiler bizi. Küçük taş yapıya yaklaştık. İhtiyar bizimle kapı arasında durdu. Sürgüyü bırakmadan kapıyı dikkatle açtı. Başından sarı terliklerine kadar beyaz çarşafa bürünmüş bir kadın göründü.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 Kocasız kalmış zavallı kadınlara gösterdiği ilgiden ötürü konta teşekkür ediyor. Rusların davranışlarını övüyordu. Bay A sohbeti koyulaştırmayı başardı. Ben bu sırada çevreme bakınırken tam kapının üstünde yuvarlak bir pencerecik, pencerecikte meraklı, kara gözleriyle fıldır fıldır bakan beş altı tane yuvarlak başlık gördüm. Buluşumu tam Bay A'ya söylemek üzereydim ki başlar kımıldadı, gözler kırpıldı. Birkaç parmakçık susmam için göz daha verdi bana. Boyun eğdim ve buluşumu kimseyle paylaşmadım. Hepsi de hoş yüzlerdi. Fakat hiçbiri güzel değildi. Kapıda Bay A ile konuşanlar haremin gözdesi, yüreklerin hazinesi, aşkın gülü olmalıydı. Ya da ben böyle düşündüm. Bay A'nın soruşturması sona erdi. Kapı kapandı. Penceredeki yüzler çekildi. Bahçeyi ve evi gözden geçirdikten sonra elçiliğimizden pek hoşnut kalarak saraya döndük.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 Kayalar yerlerinden oynamış, akıntının önünü tıkamışlardı. Kalabalık bir osetin topluluğu yol yapımında çalışıyordu. Sonunda darboğazı sağ salim geçerek büyük kabarda enginliğine çıktım. Vladikavkaz'da Dorohova ve Puşçin'e rastladım. İkisi de bu savaşta aldıkları yaraların tedavisi için kaplıcalara gidiyorlardı. Puşçin'in masasında Rusça dergiler buldum. Gördüğüm ilk makale yapıtlarımdan birinin eleştirisiydi. Yazar... Bana ve şiirlerime veryansın ediyordu. Yazıyı yüksek sesle okumaya başladım. Puşçin beni durdurarak, okurken artistik mimikler yapmamı istedi. Yazı, bizdeki eleştiri sanatının fantezileriyle süslüydü tabii. Bir kayyum, perhiz yemeği pişiren bir kadın ve bu küçük güldürünün duyusu sayılan bir düzeltmen arasında geçen uzun bir konuşmaydı bu. Puşçinin isteğini hemen yerine getirdim.